Auzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Allah. Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sabihiz sevai Mushaf'daki sıra itibariyle 19. sure Mekke'de nazil olup 98 ayetten ibaret, özellikle hem muhtevası hem ifade ise surenin ses musikisi itibariyle Kur'an-ı Kerim'in en dikkat çeken surelerinden birisi olan Meryem aleyhisselam suresini suresine bugün başlayacağız. Biraz sonra Meryem Aleyhisselam ile alakalı bölüm de geleceği için sure ismini oradan alıyor. Meryem Aleyhisselam ile alakalı bazı açıklamalarımızı ve özellikle Yahudilikle Hristiyanlık ile Meryem Aleyhisselam bakımından bazı karşılaştırmaları yapmayı oraya havale edelim. Şimdi surelerin Kur'an-ı Kerim'de mushafta sıralanışı İslam alimlerinin birçoğunun kanaatine göre tevkifi değil, içtihadidir. Yani e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dolayısıyla vahyin emri ve telkini ile mushafın sırası ...bu sure sıralaması meydana gelmiş değildir. Büyük çoğunluk bu kanaattedir. Fakat surelerin ayet tertibi, ayet sıralaması tevkifidir. Bu konuda kişinin suredeki ayetlerin yerlerini karıştırması... ...bir suredeki bir takım ayetleri başa bir takım ayetleri sona alarak mesela bir mushaf yazma veya telif etme veya bir araya getirme ya kalkışması caiz olamaz. Ama daha önceden ashab-ı kiramın belli başlı daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'i cem eden ashab-ı kiramın mushafı muhtelif şekilde sıraladıklarını her birisinin biliyoruz. Mesela Ubey bin Ka'b'ın mushafındaki sıralama ile diyelim ki Ali radıyallahu anhın ...mushafındaki sıralama farklı olabilmiştir. Ancak surelerin arka arkaya gelişinde de tevkif olduğunu söyleyenler bulunmaktadır. Özellikle bunlar da şuna istinad ederler. İki hususa istinad ederler daha doğrusu. Birisi... Surelerin kendi aralarındaki Mana irtibatı Mana alakası Diğeri ise Peygamber aleyhissalatü selamın Her Ramazan Ayında Cebrail aleyhisselamın Gelip o zamana kadar Nazil olmuş Kur'an-ı Kerim'i Onunla birlikte Okuması ki buna Arza deniliyor ee, Son Son Vefatın yani e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki son Ramazan'da Son Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam iki defa geliyor Ve iki defa Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselam'la birlikte birlikte hatmediyor. Bu hatimden Ashab-ı Kiram da haberdar olduğuna göre Elimizde bu konuda rivayet bulunmasa bile Ashab-ı Kiram'ın bu tertipten haberdar olduğu kolaylıkla anlaşılan bir hadisedir. Dolayısıyla onların haberdar olmalarının bir neticesi Kur'an-ı Kerim'in mushafın yani bu şekilde tertibinde rol oynamış olduğunu söyleyen alimler de az değil. Bu görüş dediğim gibi sayıca alimlerin azınlığının temsil ettiği bir görüş ama fakat delillerinin kuvveti itibariyle Allahu alem pek öyle yabana atılacak bir görüş değil. Şimdi bu açıklamayı kısaca niçin yaptık? Şunun için yaptık. Bundan önceki sure, Kehf suresi. Kehf suresinin bir özelliği benzersiz kıssaları yani Kur'an-ı Kerim'de başka yerde tekrar edilmemiş olan kıssaları ihtiva etmesidir. Diğer taraftan bu sure zikrettiği kısalar vasıtasıyla surenin sonunda gündeme getirilen uluhiyet, dubuvet ve ibadet meselelerini gündeme getirdiğini görüyoruz. Sure öyle tamamlanıyor. Bu yönüyle, bu yönüyle göreceğimiz Meryem suresi de bu konuda mana itibariyle Kehf suresine çok sıkı bir şekilde Kehf suresiyle irtibatlı bulunuyor. Sure hurufu mukatta'a dediğimiz yani birbirleriyle alakası olmayan kopuk harfler manasına Beş harf ile başlıyor. Estağfurullah, Kaf Ha Ya Ayn Sat Konuyla alakalı yapılmış muhtelif tefsirler var. Fakat bu tefsirlerin en zayıfı bu harflerin Ebced hasabına göre bir mana ifade ettiğidir. Neden en zayıfı? Hatta kabul edilmemesi gereken kanaat şundan dolayı Kur'an-ı Kerim öyle harfleri rakamlarla karşılaştırıp bunlardan bir takım sonuçlar çıkartmak üzere indirilmiş bir bilmece kitabı değildir. Yahudiler bunlardan hareketle kendilerine göre bir takım manalar çıkarmaya çalışmışlardır. Buna dair rivayetler vardır. Fakat İslam alimleri arasında kanaatleri muteber olup da bu gibi neticeler üzerinde veya bu gibi hesaplamalar veya yorumlar üzerinde duranların kanaatlerine itibar eden pek kimse yani kanaatine itibar edilir bir kimse bunu doğru kabul etmemiştir. O halde geriye şu kalıyor. Bütün hurufu mukatta ile alakalı Kanaatimce ve İslam alimlerinin de birçoğunu, müfessirlerin, biz onların kanaatlerini bu manada paylaşıyoruz. Bu bizim için bir şereftir. E, denilen şudur. Bu da Kur'an-ı Kerim'in icazından ve meydan okuma benzerini, beşer kelamıdır diyenlere benzerini meydana getirin demek manasına bir meydan okumadır. Yani diyor ki, bu Harfler ey Araplar Veya Arapçayı çok iyi bilenler Ve Kur'an'ın Allah kelamı değil Beşer kelamı olduğunu iddia edenler Arap dili Şu örneği verilen Birkaç harfle Kendilerine işaret edilen Bir alfebeden oluşmaktadır Ve bu Kur'an'da bu alfebenin dışına çıkmayan Harfleri ve bu dilin dışına çıkmayan kelimeleri kullanarak böyle bir mucize kitap ortaya çıkarmıştır. Mucize kitap meydana gelmiştir, indirmiştir Cenab-ı Allah bunu. O halde sizler de aynı harfleri kullanıyorsunuz, aynı harfleri harflerden oluşan muhtelif kelimelerden çeşitli kombinasyonlar, kelimeler, kelimelerden cümleler, cümlelerden paragraflar, ile bölümler oluşturup duruyorsunuz. Fakat Kur'an-ı Kerim de kendisine göre bir takım bölümlerden, sure dediğimiz bölümlerden, sure içerisinde ayet dediğimiz bölümlerden oluşuyor. Sizler de işte bu kitabın benzer kelimeleriyle, benzer harfleriyle, benzer cümleleriyle konuşup duran ey Araplar veya Arapçayı bilenler, Kur'an'ın Allah'tan gelmediği, beşer sözü olduğu iddiasında bulunanlar. Sizin elinizdeki malzeme dahi aynı. Efendim Kur'an-ı Kerim'in de ifade elde ise kullandığı malzeme ham olarak ham olarak aynı. Buyurun Kur'an'ın bir suresinin dahi olsun benzerini meydana getiriniz. 14 asır önce Kur'an-ı Kerim bu meydan okumasını ifade elde ise gündeme getirdi. Hala geçerli. Araplar, özellikle müşrikler daha doğrusu, Kureyş müşrikleri, Kur'an-ı Kerim'in Muhammed'in sözü olduğunu ispatlamak için can atıyorlardı. Bunu yapabilecek durumda olsalardı ki kıyamete kadar eğer böyle bir şey beşer gücünde, gücü dahilinde olsaydı, herkesten önce onlar yapabilecek durumdadırlar. Onlar da yapamadıklarına göre sonrası zaten bu mümkün olmadı. Değişik vesilelerle daha önceki Derslerimizde bazı benzer vakaları da zikretmiş idik Ne kadar başarısız oldukları Ya ortaya çıkan eserlerden Anlaşılmıştır veya da Bizzat böyle bir şeyi Yapmak üzere ortaya atılanların itirafıyla bu işin imkansız olduğu ortaya konulmuştur O halde Şunu tekrar hatırlatalım Mukatta harfler Yine Kur'an-ı Kerim'in mucizevi üslubundan birisidir. Tabii tetkike muhtaç, bir ara bir araştırmadan haberdar olmuştum fakat göremedim. E, surelerin başında bulunan mukatta harfler günümüzde belki çok daha kolay hesap edilebilir. Mukatta harfler o harfler o surede e, o harflerin o surede kullanım sayısı diğer surelerde surelere göre aynı harflerin kullanım sayısına, da, daha doğrusu oranına göre daha fazladır. Yani diyelim ki e, her bir surede ortalama kef harfi kef harfi faraza 50 ise Meryem suresinde ortalama 55'tir gibi bir araştırmadan e, haberdar olmuştu fakat tetkik etme fırsatımız olmadı kitabı ele geçiremedim ne kadar doğru bilmiyorum mümkündür eğer böyle bir şey varsa rahatlıkla şunu diyebiliriz ki bu mukatta harflerin bir sırrını daha böylelikle ortaya çıkarmak nasip olmuş olur İkinci ayet-i kerime Estaizu Zikru rahmeti Rabbike abdehu Zekeriya Bu Anlatılacaklar Rabbinin Rahmetiyle Kulu Zekeriya'yı Anışıdır Bu anlatılacaklar Rabbinin rahmetiyle kulu Zekeriya'yı anışıdır, hatırlayışıdır. Esasen Zekeriya aleyhisselam Allah'ın bir peygamberi olarak zaten en büyük rahmete mazhar olmuştu. Bu sahip olduğu rahmetin üstüne ayrıca ömrünün sonuna doğru Cenab-ı Allah'ın ona bir başka rahmet ile teveccüh ettiğini görüyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmetini veya takdirini dilediği zaman, onun önünde bizim düşündüğümüz veya tasavvur ettiğimiz engellerin hiçbirisi engel teşkil edemez. Çünkü kainata, kanunları, varlık alemine bu kanunları koyan Cenab-ı Allah'tır. Dilediği takdirde bu kanunları da ne yapar? Ortadan kaldırır. Şimdi biraz sonra gelecek. Zekeriya Aleyhisselam gibi bir yaşlı doğum yapma hanımı da kısır bir isimden Yahya Aleyhisselam doğuyor. Hemen yanı başında Zekeriya Aleyhisselam'ın baldızı Meryem Aleyhisselam babasız olarak evlat doğuruyor. Teyze çocukları. Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam. Demek ki Cenab-ı Allah'ın o dönemde özellikle bir takım harikulade olaylarla insanların dikkatlerini çekmek istediği bazı hadiseler var. Bazı hususlar var. Ve bu dikkat çekiş o zaman için gündeme fiilen getirilirken Kur'an-ı Kerim'de ehemmiyetine binaen günümüze kadar hatırlatıyor. Hatırlatılıyor ve bununla biz Muhammed ümmetine de bir takım mesajlar veriliyor. Göreceğiz bu rahmet neydi ve bu rahmetin bizimle alakası veya bize bakan tarafı nedir? İz Üzkür'ün ifade endiyse kısaltılmışıdır. Hatırla ey Muhammed biz sana hatırlatıyoruz. Sen de onu an hatırla. İz da rabbehu nidâ en khafiyyâ. O Rabbine gizlice seslenmişti. Hatırla ki Zekeriya aleyhissalatü vesselam bir zamanlar Rabbine gizlice seslenmişti. Kale buyurmuştu ki, dua etmişti ki duasında. Ha, Dua gizli. Nida'en hafiyye. Bakın bu tabir Cenab-ı Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'ın içine atıldığı ateşe berden ve selamen demesi gibi bir tabirdir. Sadece berden demedi, soğuk ol demedi ateşe. Soğukla beraber selamet verecek, esenlikli bir soğuk. Rahatsızlık vermeyen bir soğuk, eziyet vermeyen bir soğuk. Nida aslında yüksek sesle çağırmak demek. Nida'nın gizlisi ise dudağını kıpırdatmadan yapılan sesleniş veya dua değildir. Nida yüksek sesle çağırmak. Nidayı gizlersek ne demek? Yani yüksek sesle çağırmaktan indirdik. Karşıdakinin duymayacağı kadar ama kendisinin duyacağı kadar. Yoksa öyle değil. Duasını böyle yapmadı. Çünkü aslında Müslümanların birçoğunun İhmal ettikleri veya unuttukları Veya bilmedikleri bir noktadır Namazda Kıraat Eğer tek başımıza kılıyorsak Veya diyelim ki Şafii mezhebi mensubuyuz İmamın arkasında kıraate Başlayacak olursak Okuyacak olursak Dilimizin kıpırdaması Harflerin yerlerinden Mahreçlerinden çıkması Ve bunu kulağımızın Duyması, kendimiz duyacağımız kadar kıraatin olması icap ediyor. Aksi takdirde kıraat olmaz. Muhtemelen namaz bile tehlikeye düşebilir. Yalnız kılıyorsanız. Hele maazallah imam böyle kıldırıyorsa, var mı yok mu ihtimal vermiyorum, yoktur inşallah. Çünkü Resulullah aleyhissalatu Vesselam'a, ashab-ı kirama soruyorlar. Resulullah öyle ve ikindi namazlarında Kur'an okur muydu? diye soruyorlar. Rivayetlerde iki şekilde cevap veren sahabi var. Sahabiler iki farklı şekilde cevap vermişler. Evet. Peki nasıl anlıyordunuz? Cevabın biri bazen bize okuduğu ayetlerden bir iki ayet işittirirdi. İlk sahtakiler onun arkasında bulunan bizler onun bir iki ayetini işitirdik. İki, muhtemelen safın sağında ve solunda bulunup göz ucuyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı takip edenlerin söyledikleridir. Biz Resulullah'ın sakalının çenesinin kıpırdadığını görürdük diyor. Üç, kıraat ve tilavet sesli olana denilir öbürü içeriden geçirmedir, insanın zihninden veya kalbinden geçirmesidir. Ona kıraat de denilmez, tilavet de denilmez. Çevrenizde böyle namaz kılarken bu şekilde duranlar varsa veya ağzını, dilini az çok belli belirsiz kıpırdatanlar varsa münasip bir lisanla ifade değilse temerrüdlerini inatlarını artırmayacak en uygun lisanla onlara Allah rızası için hatırlatınız. İşte burada böyle bir edebi ifade ile karşı karşıyayız. Nidaen hafiyya yani diğer insanların duymadıkları bir seslenişle Allah'a seslendi. Diğerlerinin başkalarının duymadığı ...gizli bir seslenişle... ...ne yaptı? Seslendi. Kale ve dedi ki... ...Rabbi... ...inni... ...ve helel minni... ...önce esbabı zikrediyor. Esbaba göre benim isteyeceğim... ...olmaması gerekiyor. Onu söylemek istiyor. Rabbim dedi... ...benim... ...kemiğim gevşedi... ...zayıfladı kemik, insan vücudunun en güçlü kısmıdır değil mi? Bedenimizin en güçlü kısmı, en sağlam kısmı. Önce kaslar, diyelim ki zedelenir vesaire vesaire, arkasından kemiğin kırılmasına ya zarar görmesine sıra gelir. Benim diyor, kemiğim zayıfladı. Ve işte alel rasu Ve başım Adeta bir saman alevi gibi ağırarak yanıp tutuşurcasını ağırdı. Ve işte'alel râsü şeybe. yanmak demek. Başım yandı, başım ağararak yandı. Türkçe'de böyle ifade yok. Ama Arapça'da biz buna edebi sanat olarak istiare diyoruz. Arapçada yapılmış istiarelerin en güzellerindendir. Bazı ağaran saç vardır, kirli ağarır. Böyle beyaz sarım tırak gibi bir şey olur. Çok güzel değildir o. Burada alev gibi evvela başımın ne kadar hızlı, saçlarımın ne kadar hızlı ağardığını anlatıyor. Saçları o kadar hızlı ağarmış ki Tıpkı bir alevin evet ama söyleyin yayılması gibi yayıldı. İşte alevledi, yandı diyor. Alev aldı. Ondan sonra saçının ağarmış o hali güzel bir hal. Alevin güzelliği gibi, parlaklığı gibi parlak bir vaziyette. Bu diğer benzetme üç. Bu ağarma olayı dediğim gibi. Aleve, yangına, yangının yayılmasına benzetiliyor. Ve şu birkaç kelime ile bu mükemmel benzetme, işte alerra asu şeyme. Üç tane kelime ile mükemmel bir istiare, bir benzetme yapılıyor. Velem ekum biduaike rabbi şakiyya. Rabbim ben zaten hep sana dua ettiğim için ben duamda hiç bedbaht olmadım. Duam sayesinde sana dua ettiğim için hiç bedbaht olmadım. Önce dünya şartlarına göre ifade elindeyse, eşyanın tabiatındaki şartlara göre konuyu gündeme getiriyor ve diyor ki benim kemiğim güçsüzleşti, zayıfladı. Başımda alev alırcasına ağırdı durdu. Fakat benim bel bağladığım bir husus var. O, bütün maddi esbabı aşan bir husus. Neymiş o? Rabbim, ben sana duam sayesinde hiç bedbaht olmadım ki. Sana dua etmek bana hep mutluluk getirdi. Hep muradımı sana yaptığım dua sayesinde ben elde ettim Bir peygamber elbette ki Cenab-ı Allah'a duasında neleri önceleyeceğini veya neleri gündeme getireceğini bilir. Görünüşte çok maddi bir şey isteyecek fakat bunu da dini adına duyduğu endişeden dolayı istiyor. Ne istiyor? Sebebini önce anlatıyor. وَاِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاءِ۪يۜ Gerçek şu ki ben benim akrabalarımın arkamdan neler yapacaklarından emin değilim ondan korkuyorum. Onların neler yapacaklarından veya neler yapabileceklerini düşünerek onların yapacakları kötülüklerden korkuyorum diyor. Zekeriya aleyhisselam bir peygamber. İsrail okullarının o günde son peygamberi. Peygamber olması vasfıyla da ne yapıyor? İsrail Tevrat'a bağlı bir hayat sürübeleri için elinden gelen her şeyi yapıyor. Vazifesi. Görevi. Bunun için uğraşıyor. Fakat Cenab-ı Allah zamanı gelince elbette onun canını alacağından da elbette emin. Ondan sonra ne olacak? Ifade ise bir dava adamı bu. Dava adamı davasını günü birlik düşünen insan değildir. Dava adamı davasının yakın ve uzak geleceğinin de hesabını yapar. Ona göre adımlarını atar. Onun endişesini yaşar. Veya sevincini yaşar. Davası adına gelecekte güzel bir gelecek gördüğü zaman mutlu ve bahtiyar olur. Fakat endişe verici bir takım hallerle karşılaştığı zaman da Allah'a ona göre yalvarıp yakarır. İşte Zekeriya aleyhisselam davası adına kendisinden sonra gelecekler tarafından endişelenmektedir. Onların yapacaklarıyla alakalı bir endişe taşımaktadır. Onların bu davayı Cenab-ı Allah'ın davasını o zaman için biricik hak dava olan onun çağsında temsil edilen İslam davasını hakkıyla taşıyamayacaklarından hatta bu davayı belki büsbütün unutacaklarından, zayi edeceklerinden, heber edeceklerinden korkuyoruz. Bunun için zaten onu söylüyor. İnni hiftul mevaliyem verâ'i Ben arkamdan gelecek olan akrabalarımdan korkuyorum. Üstelik ve kânetim râati Bir dünyevi sebep daha. Böyle bir konuda şartlar onun ümitsiz olmasını daha doğrusu ümitlenmesinin önünü kesiyor. Dünyevi şartlar. Üstelik benim hanımım kısır. Kendisi yaşlı. Hanımı kısır. Şimdiye kadar da çocuğu olmamış. <gülüyor> Ama ben sana sana duam sayesinde hiç bedbaht olmadım diyor ya. Kendisi adına da bir şey istemiyor. Riyakarlık olmasın diye de açıktan dua etmiyor. Veya bir görüşe göre akrabaları onun evlat istediğini görünse onunla alay edeceğinden çekinmiş olabilir. Diyor ki fehbli min ledunka veliyya. Bana nezdinden bir veli bağışla. Yani benden sonra senin dinine sahiplenecek zulümlerinden doğru yoldan sapacaklarından dine ve bu dine bağlılara zarar vereceklerinden korktuğum, çekindiğim bu kimselere karşı benim gibi bu dinin velayetini üstlenecek yani bu dinin sorumluluğunu taşıyacak gereklerini yerine getirecek bir veli bağışla diyor bu ne yapacak? Yerisu ni ve yerisumin al Yaqub. Hem benim bırakacağım mirası alsın hem de Yakup hanedanının bıraktığı mirası alsın. Kendisi bir peygamber. Peygamber Efendimiz selamü aleyküm ise de buyuruyor. Nahnu ma'ashiral anbiya la nuras ma taraknahu sadakat. Biz Peygamberler, Nebiler topluluğu bize mirasçı olunmaz. Biz ne bırakırsak sadakadır, dünya malına. Bir başka rivayette Nebiler ancak ilmi miras bırakırlar. Yani dinin ilmini miras bırakırlar. Ha. O halde burada Zekeriya Aleyhisselam'ın kastettiği miras nubuhat mirasıdır. Benim bırakacağım nubuhat mirasını ve Yakup hanedanından gelen ...hükümdarlık veya yöneticilik mirasına din ile göre, ...dine göre yönetecek bir yöneticilik mirasına o mirasçı olsun sahiplensin ve jacalhu rabbi radiya Rabbim zaten ona razı ona mirasçı olacak Allah'ın razı olacağı bir kimsedir. Ama duasını daha sağlam alıyor ifadelerinde ise pekiştiriyor neyi, niçin istediği gayet iyi çıkıyor. Rabbim, sen onu razı olunan, yani hoşnut olacağın bir kul yap. Senin rızana uygun amel edecek, senin rızana göre yaşayacak bir evlat yap. Dualar Kur'an-ı Kerim'de evlatlara yapılacak dualar hep bu şekildedir. Rabbi c'alni mukim'es salati ve min zurriyeti. Rabbim beni namazı dosdoğru kullananlardan eyle. Soyumdan gelecekleri de öyle yap diyor. Rabbi auzi'ni en eşkura ni'meteke'lletî nemte aleyye ve en'amte aley validiye ve an a'mel salihan terdahu ve eslah li fi zurriyeti. Rabbim bana anne babama verdiğin nimete şükretme ilhamını, imkanını ver. Ayrıca soyumdan gelecekleri de benim için ıslah et diyor. Burada da bir zürriyet istiyor. Rabbim razı kıl diyor. Onu razı olduğun kullarından eyle diyor. İbrahim Aleyhisselam de diyor? İnni askantu min zurriyeti biwadin gayri zi zaran 'inda Ben zürriyetemin bir bölümünü senin son derece saygı değer, pek muhterem, beytinin yanında iskân ettirdim, yerleştirdim. Liçin Rabbine, li yuqimus Rabbim namazı dosdoğru kılsınlar. Günümüzde Uzun zamandan beri Özellikle Materyalist anlayışın, zihniyetin Değerlendirmelerin Farkında olunsun veya olmasın insanlara hakim olduğundan beri Yayılan bir kanaat var Ya işte Ne olacak dini tahsil yapacaksın Kaç, ma kaç para maaş alacaksın Hesap bu Şey bu Eline ne geçecek El önüne ele geçecek. Hesabı doğru ölçeklerle ölçüp tartmasını bilmemiz lazım. Onun için İbrahim Aleyhisselam ne diyor hemen arkasından? فَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْو۪ي اِلَيْهِمْ Sen sen İnsanlardan bir kısmının kalbine onlara karşı bir aşk ve muhabbet yerleştir diyor. Onlar onları sevsin. İnsanlar, insanların bir bölümü bunları sevsin. Bu surenin sonunda da gelecek. İman edip salih amel işleyenlere rahman olan bir sevgi peyda edecektir diyor. Melekler onları sever. Yeryüzünün salih kulları onları sever. Belki onlara para pul mal mülk vermeyebilirler ama onların sevmelerinin Allah nezdindeki değeri ve ecre vesile olması başka türlüdür. İşte Zekeriya aleyhisselam istediği evladı bu şekilde nitelendiriyor. Kendi durumunu bu şekilde izah ediyor. Niçin evlat istediğini Dile getirip anlatıyor ve neticede evlat ya Rabbim onu razı olacağın bir evlat kılıyor. Hiçbir kimse evladı dışında kolay kolay kimsenin kendisinden daha iyi olmasını istemez. Ama anne baba yerine göre evlatlarının kendilerinden daha iyi olmasını sevinçle karşılarlar. Peki ne oldu bu dua? Duaya karşılık ne cevap verildi? Ya Zekeriya Ey Zekeriya İnna bi bi'ulamin ismuhu Yahya Biz sana adı Yahya olan bir erkek çocuk müjdesi veriyoruz senin öyle bir evladın olacak Yahya ölümü yaklaşmış olan bir adamdan doğan bir çocuk Yahya yaşayan demek hayat süren demek hayatta kalan demek senin mirasını hayatta tutacak, hayatta tutacak, hayatiyetini sürdürecek diyor. Ve bunun öyle bir ismi var ki, لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّا Biz bundan önce onun ismiyle bir kimseyi daha önce yaratmamıştık. Yani daha önce kimse bu isim bu ismi almamıştı. Veya biz kimseye böyle bir isim vermemiştik. Önemli olan Allah'ın verdiği isim. Eğer vermişsen. Burada isimlendirmeyi bizzat Cenab-ı Allah yapıyor. Yahya adını biz verdik ona diyor. Üstelik biz bu adı ondan başka kimsesine kimseye de vermedik. Fakat Zekeriya Aleyhisselam bu işin ne zaman gerçekleşeceğini beşeriyet saikiyle veya davası adına davası adına ifade edideyse duyduğu endişeden yana rahatlamak amacıyla soruyor. قَالَ رَبِّ اَنَّا Yani Rabbim benim hanımım kısırken ve ben oldukça ileri bir yaşa ulaşmışken, oldukça yaşlıyken nasıl olacak da benim evladım olacak? İşte biz esbaba göre düşündüğümüz zaman, esbabın da esbabını hatırlamadığımız zaman, orada kaldığımız zaman olayı anlamakta zorlanırız. Ama Cenab-ı Allah'ın verdiği cevaba bakın. Evet dediğin gibidir. Gerçekten senin hanımın kısır. Sen de çok yaşlısın. Çocuk doğuramayacak, daha doğrusu çocuk sahibi, evlat sahibi olamayacak kadar yaşlanmışsın. Ama قال ربك هو علي هيّن. Rabbim buyurdu ki böyle dediğin gibi durum olmakla birlikte o bana çok kolay. Benim için zor değil bu iş. Sizin zihniyetinizde zor. Çünkü o <gülüyor> bir işin olmasını dilediğin zaman ona sadece ol der o da onu verir. Asıl mesele burada. وَكَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْوْ شَيْئًا Ben seni daha önceden sen hiçken bir şey değilken seni yarattım. Kaldı ki burada yaşlı da olsa bir baba var, kısır da olsa bir anne var. Hiç şey hiçken değil. Ben seni sen bir hiçken zaten yarattım daha önceden. Niye buna hayret ediyorsun? Cenab-ı Allah'ın kudreti için imkansız diye bir şey yok. Ve huve ala kulli kadir. O her şeye kadir olan gücü yetendir. Evet, alışa geldiğimiz sünnetullah'a göre Zekeriya Aleyhisselam'ın ve hanımının bir oğullarının olmaması gerekiyor. Fakat bizim alışa geldiğimiz Sağlıklı genç anne ve babadan evlat doğması niye öyle o kadar hayreti gerektirmeyen sıradan bir hadise midir canım? Öyle bir şey olur. Kainatta mucize olmayan hiçbir hadise yok. Onun için Cenab-ı Allah sizin Allah'tan başka dua edip taptığınız varlıklar bir sinek dahi yaratamazlar bu maksatla bir araya gelseler bile diyor. Veya söyleyin bana diyor, ortaklarınızın göklerde veya yerde herhangi bir şey yarattıklarını gösterin veya bir ortaklıkları var mıdır buralarda? Dolayısıyla biz <gülüyor> Güneş'in batıdan doğmasını da hayretle karşılarız. Fakat aynı hayret güneşin doğudan doğmasında da var. Yıldızların dökülecek olmasına hayret ederiz. Gök boşluğunda asılı durmaları da hayret edilecek bir şey. Her birisi başlı başına bir ilahi kudretin göstergesidir. Cenab-ı Allah bu esbapla bunları orada tutuyor... Yarın öbür gün o esbabı ne yapar? Ortadan kaldırır, patır patır Yıldızlar dökülür Güneş Tortop edilir Işığı söndürülür Ay ve güneş ışıkla Güneşin ışıkları kalmaz Denizler Akıtılır Şu anda biz hayret ediyoruz yani En azından Her birimiz Aynı şeyleri sormuşuzdur Hocalarımıza, öğretmenlerimize okulda, Efendim dünya yuvarlaktır. Dünyanın dörtte üçü sudur, dörtte biri şeydir. Herkesin hatırına gelen bir sorudur. Peki sular niye dökülmüyor? Sular niye dökülmüyor? Öyle ya, gerçekten. Fakat Cenab-ı Allah o suları veya her bir kainatı her bir şeyi belli bir kararla bir kanunla ne yapmıştır? Tespit Görmediğimiz kanunlar fakat hissettiğimiz, fark ettiğimiz kanunlarla her şey Yerli yerinde cereyan edip akım gitmektedir. Evlat sahibi olmak da böyle bir kanundur. Fakat Cenab-ı Allah burada önemli olan şu. Cenab-ı Allah her bir kanunu koyandır. Fakat aynı zamanda dilediği zaman yalnız kendisi o kanunu bozar. Yalnız kendisi o kanunu bozar. Başkası değil. قال كذلك قال ربك هو علي Evet durum dediği gibidir. Rabbin dedi ki bu benim için çok kolaydır. Vakad halaktuke min qablu ve lem hem ben seni sen daha bir hiçken yani hiç yokken varlık namına sen mevzu değilken ne yaptık? Yaptık. Seni yarattım. İnsan suresinde de böyle diyor değil mi? Estağidübillah. هَلْ <gülüyor> اَتَى <gülüyor> عَلَى الْاِنْسَانِ min مِنَ الدَّهْرِ لَمْ yekun شَيْءًا مَذْكُرًا İnsanın üzerinden öyle bir zaman geçti ki o kendisinden söz edilecek bir varlık değildi. Kendisinden söz edilmez yok çünkü. Öyle bir zaman geçti. Ondan sonra... İnna halakna l-insane min nutfatin amşac biz insanı karma karışık bir nutfeden yarattık. Evet. Anne rahminde karışan annenin yumurtası, erkeğin meni hücresi ondan sonra bunların beraberlerindeki deneyaları bilmemneleri bir bir bir şey ve bunlar birbirleriyle karışıyor. ...muntazam bir insan meydana geliyor. Böyle bir mucize ile baş edilebilir mi? Daha doğrusu buna karşı çıkılabilir mi? İşte Cenab-ı Allah... ...Zekeriyye aleyhisselama... ...bunu hatırlatıyor. Hayret edecek bir şey yok benim için diyor. Sen zaten ona hayret etmiyorsun ama merak ediyorsun. Merakını gidermek için evvela bunu söyleyeyim diyor. Biz seni sen yokken yarattık. Yoktun bir zamanlar ama yarattık. Bunu yapabildiğimize göre bu da olur. Dolayısıyla nasıl olacak diye sorma. Benim nasıl oğlum olsun? Nasıl olacak? İşte böyle olur. Nasılını bilemeyiz biz. Nasılını bilemeyiz. Neyin nasılını bilebiliyoruz ki? Biz sadece Esbat sebep sonuç ilişkisiyle alakalı görünüşte tespit edebildiğimiz şeyleri bilebiliyoruz. Fakat tamam. Çocuk anne rahminde yaratılıyor. Cenabı Allah Cenab-ı Peygamber eğer bize onun ona ruh, cenine ruhun nasıl üflendiğini anlatmamış olsaydı ki bunun da nasıl olduğunu tamamlayamıyoruz, bilemiyoruz. Fakat söylüyor Ali Aleyhisselam. Nasıl canlanıyor bu iş? Diyelim ki cansız hiçbir şey yok bazı teorilere göre. Fakat canların mahiyetleri arasında farklılık var. Bu ciddi farklılıklar nasıl ortaya çıkıyor? İman bu işin en güzel cevabını verir. Allah'ın kudreti, Allah'ın halikiyeti ve o bir şey olsun istediği zaman onun emrinin sadece ol demesi o da olu vermesinden ibarettir. Evet. Biraz sonra inşallah 10. ayet-i kerimeden devam ederiz.